Mekruhtür. Alimlerimiz Cuma günü yalnız başına tutmak mekruhtür. Onun için e, Cuma gününü tek başına oruç tutmak, tutmamamız lazım. Eğer tutmak istiyorsak, bir gün öncesi yani bir gün sonrası tutsak, mesela Perşembe, Cuma tutsak, yani Cuma cumartesi tutsak bir mahsur yoktur. Yani de ne zaman Cuma oruç tutulur? E, ben normalde ayda üç gün tutuyorum. O Cuma'ya geldi. Yani Üç gün kaza var. Cuma'ya geldi. Bunlar da bir mahsur yoktur. Ama tek başına bir gün Cuma'dır oruç tutayım. Yani haram değil mekruhtür. Tutmamak daha iyidir. Neden? Çünkü Cuma günü bizim beyramımızdır. Musulman. He? Musulmanın beyramıdır. O günde biz yakanırız, elbisemizi, yemeğimizi farklı yeriz, elbisemizi farklı ederiz. C namazımız önle namazı farklıdır. Cuma namazı var. E, Musulmanın e, güzel bir günüdür. Evet. Resim çekmek caiz midir? Resim çekmek caiz midir? Şimdi bununla ilgili benim bir dersim var. Aslında orada bir, var değil mi? Bir ders yapmıştık. Ha, eskide kalmış. Lingatar sizin için arkadaşlar. Orada aparsınız ama kısa cevap vereyim. Şimdi resim çekmek şimdi resimi alsak resim olarak resim, bütün resimler haramdır. Elden çizmek bütün resimler haramdır. İster bu put şeklinde, oyma şeklinde yani put gibi ağaçtan, tak, tak, şeyden, taştan, betonla neden olursa haramdır. İster ressam kalemiyle resimsizsin haramdır. İster gölgesi olsun, ister gölgesiz olsun yani elden olsun haramdır. Ne kaldı mesela İşin başı fotoğraf. Resim değil, asıl da fotoğraf. Fotoğraf nedir? Kamera ile resim çekmek. Bu eskiden yok uydur, Bu yeni bir naziledir. Yeni bir meseledir. Alimler bunun hakkında ihtilaf ettiler. Bir kısmı dedi caiz değil, bir kısmı dedi caizdir. Neden caiz değil dediler? Çünkü e, bunun da adı musavvurdur. Resim yapandır, yapıyor diyor. E, Allah'ın halkını e, ellet nedir resimde? Allah'ın yaptığı gibi sen de yapıyorsun. Onun için musavvurlara kıyamet gün yaptıklarınızı dirilt. Bir put yaptın, dirilt. Yani bir elden bir kuş yaptın, bir insan yaptın. Bana rühve veremez. O zaman çek onu. Resulullah diyor, eşeddu azab yomel kıyamet. Yom kıyamet gününde en şiddetli azaba düşenler kimlerdir? Musavvurlardır. İyidir. Fotoğraf tasvire giriyor mu? Bir kısmı dedi alimler giriyor. Bir kısmı dedi gülmüyor. Bu alimler? Eski alimlerden diyemeyiz. Bu hepsi yeni alimler. Fotoğraf mekinesi 100 senedir çıkmış. 100 senedir çıkmıştı. İslam aleminde 50 senedir dağılmış. Ondan sonra alimlerin bir kısmı da dedi, caizdir. Neden? Çünkü bu dedi yeni bir insan Allah'ın yaptığı gibi bir insan yaratmıyor. Yani çizmiyor. Ne yapıyor? Allah'ın yarattığını suratını hapsediyor. Şimdi sen suya baktın Suda kendi fotoğrafını görersin. Değil mi? E su yaratmış? Allah. Sen de Allah. E o zaman o fotoğrafım orada var. Bir mahsur var mı? Bunun yoktur. Eydir biz ne yaptık? Allah'ın işine iş kattık. Allah'ın emriyle tabi. Ne yaptık? Ayna yarat. Icat ettik. Değil mi? Ayna eskiden yokuydu. Allah yaratmamış aynayı. Ama Allah bize akıl vermiş. Maddesini de yaratmış. Biz formülünü bulduk. Yakışçısını bir araya getirdik. Oldu ayna. E biz bakıyoruz aynaya. ne görüyoruz aynada? Kendi fotoğrafımızı görüyoruz. Ha? Eğilir bu fotoğrafın günah mı? Aynaya, ben, aynayı ben icat ettim insan oğlu. günah değil. İcmağın. Neden? Ediyorlar bu şeydir. Kendindir. Allah yarattığını görüyorsun. Eydir alemler diyorlar bu aynanın aynada göründüğü resimi durutuyoruz biz sadece. Bu neden ne şirk olur ne allah Teala'ya meydan okumak olur. Alimler o zaman dediler, bu tamamdır. O zaman biz şart koşuyoruz. Bu caizdir zaruratta. Zarurat nedir? Çimlik çıkartıyor. Bugün de devlet yoktur. İslam devleti de kurulsa, Raşid Khalife'de, Mehdi'de gelse devlet kurulsa, bugün de bu, bu şartlarda her çeşit şey fotoğrafını koyması lazım. Neye? Kimliğine, pasaportuna. Çünkü dünya öyle akıyor. İyidir. Bu koyduk dedi oldu. Bir de dediler ne de? Bir katili arıyoruz. Ha? Bir terörcüsü arıyoruz. Bir ara oyuncunu arıyoruz. Ne yaparız? Fotoğrafını alabilip çokaltırız, dağıtırız. İnsanları görsün gazetelere veririz. Ha? veririz. Bu da caizdir dediler. O bir alimler ne dediler? Dediler, evet kisi de tarafta ittifak etti bu caizdir. Ama o birisiler dediler ki fotoğraf bu kadar tamam. Hep alimlerimizden alimlerimiz den gidiyor. Ondan sonra ne olur? Alimler dediler fotoğraf haram olmadığı için bir tane alabilir ama neyi haram olur? Onu hatıra için kaldırsa yani albüm var albüm mü diyorlar? Albüm fotoğraf albümü? İşte bu çocukluğumundur. bu nişanımındır bu düğünümündür bu bilmem piknike gitmişti kaldırıyorsun albüme koyuyorsun ne yapıyorsun onu? Açıyorsun, O ben çok genciydim, ne kadar yakışıklıydım, şimdi yaşlandım, akardı saçlarım. Buna alimler cevaz vermemişler. Hakikaten bu bugüne kadar da de caiz değil. Anladın mi? Cevaz verenler dediler, fotoğraf almak caizdir ama bunu ne dediler? Bak birincisi dedi, kesin caiz değil. Yani fotoğraf meknesi haramdır. Ama zaruratta devletin fotoğraf meknesi olur, zaruratta alır. O de hayır fotoğraf meknesi haram değil. Alabilirsin ama hatıra için kaldırmaz. İhtilaf bu kadar basittir. Sonra ne oldu arkadaşlar? Sonra dünya genişti. Bundan 40 sene önce. Ne oldu? Medya çıktı. Medya diye bir şey çıktı. Önce radyo çıktı. Alimler dediler radyo haramdır. Haklılar. Çünkü radyo çıkarça ne vardı içinde? Dıngır, dıngır dıngır dıngır dıngır. Müzik var içinde. Şarkı var içinde. Kötü şeyler var. Ama cihaz haram değil. içindeki haram Radyo kanalları çok aldı. Ha? Radyoda Kur'an kanalı oldu. E, Müslüman radyoları oldu. O zaman radyo nedir? Televizyon. Televizyon nedir? Cihaz olarak haram değil. Ama neyi haramdır? İçindeki kanallar. Televizyon ilk çıkaracağım Bütün alimler, icma'atler televizyon haramdır. Bir musulmanın evinde televizyon olmaması lazım. Neden? Televizyonda faydalı bir şey yoktu. Allah neyi emretmiş yoktur içinde. Neyi yasaklamış içinde var. E, her devlette de bir kanal var. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Bir TRT1 var. TRT1'de ne var? Allah'ın bütün emrettiği hiçbir emrettiği bir taneyi böyle münasebetlerde o da yamuk şeklinde var. Ama emret yasakladığı bütün şeyler TRT1'de var. O zaman ne oldu? Benim evime televizyon kıvamı haramdır. Ama ben cihazı haram etsem bu çözüm değil. Cihaz haram değil. Cihaz iki taraflı da kullanır. Bir bıçak gibi iki ucu var. İyiye e kötüye kullanabilirsin. Şimdi televizyonlarda ne oldu? Radyo gibi kanallar çok aldı. Biz mesela benim o zaman bir televizyon risalem var, buruşurum var. 1900'kaçta basmıştık onu. Eyip sen de hatırlamasın. Galibe 913'te basmıştık onu. Ben onu 92'de telif etmiştim. Televizyon haramdır diye delillerini de getirmiştim. Sonra 90'dan sonra eee 2000'e yakın ben vazgeçtim. Onu basmıyoruz bir daha. Neden basmıyoruz? Ben orada televizyonu haram kılmamıştım. Televizyonun bir kanaldan evde Müslüman nevinde olması caiz değil. Bu öyleydi elhamdülillah. Ama bugün de çözüm değil ben televizyon haram bağırayım. Çözüm değil. Çünkü televizyon bugün de su, ekmek gibi olmuş. Olmaz olmazdır evde. Buzdolabı nasıl olmaz olmaz? Olmaz. Televizyonsuz ev imkansız yoktur. Ey diye ne deriz biz o zaman? Müslümanların üzerine görevdir kanatlar yapsılar. Kanallar yapsılar ya. Yani. Televizyon kanalları. O da oldu. Bugün de mesela 20 30 tane Türkçe de var kanallar ama ne kadar Müslümandır o ayrı meseledir. Ama İslam aleminde tam müziksüz İslami kanal elhamdülillah gün 40 30 tane var. 50 40 40'lı tane bile var. Dini fetva o kadar hatta bir resip şey yapmışlar, cihaz yapmışlar. Uyduya takıyorsun yani çanağa koyuyorsun. Sadece o kanalları çekiyor. 40 tane senin İslami kanalları çekiyor. İstesen de bile başka kanalları çekmiyor o cihaz. O cihazı leva koy, ne oldu? Davet babında en büyük hizmet oldu. Bak biz eskiden var mıydı ders yapanın, kamerayla çekelim, internete koyarız, okuydur. Şimdi biz burada 40 30 tane, 20 tane, 10 tane oturup ders yapıyoruz ama bunu dünyada her nerede dinlesen dinlersin. Bu bir nimettir. Kullanmamız lazım. Bu da vaciptir kullanmamız. Allah emretmiş bunu. Her yerde biz daha evleyiz onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Mümin Hikmete daha övledir. Hikmeti nerede buldu? O mumin onun sahibidir. Ona sahip çıkacak yani. Onu işledecektir. Eydir şimdi fotoğraf makinesi işte böyle çok oldu. Ne oldu? Dünya medya oldu. Medya hayatımızdan bir parça oldu. Alimlerimiz diyorlar ki artık eskiden alimler dediler televizyonda çıkıp alim vaaz vermesi caiz değil. Şimdi hepsi çıkıp veriyor alimler. Yani biz ders çekiyoruz, alimlerimiz de dersleri çekiyor. Ondan sonra yayılıyor. Bunda bir mahsur yoktur. Böyle fotoğraf e bir alim gitmiş bir yerde ders yapmış, fotoğrafını çektiler bir mahsur yoktur. Yen bir alim bir arkadaşı bir alim ziyaret etti onu onun fotoğrafını çektiler haber olarak Müslümanların haberi. Bugün de haber yazı olaraktan daha uqub bulan nedir? Gözdür. Görüntülüdür. İster fotoğraftan ister e, videoyla Haberler yayılır. Bunda bir mahsuru yoktur. Ama hatıra için fotoğraf çekmek nedir? Yine dedik caiz değil. Yani ben hatıra için çekeyim. bugün de albüm diye bir şey de kalmadı. Dijital oldu hepsi. Yani çektiğin fotoğraflar hepsi nerededir? Bilgisayardadır. Yani o zaman hükmü kalmıyor yani fotoğrafın. Yani fotoğrafı niye bir ara çekiyorsun? Evde fotoğraf olmamasın diye. Çünkü evde resim olduğu gibi o melek girmez. Ya e ama bir evde resim yoktur. Hepsi bilgisayara kapattım resim kalmadı. Anlatabildim mi? Hükmü düştü yani. Onun için senin telefonunda iPhone'un var. İçinde Kur'an programı var. Kur'an hepsi var içinde. Atıyorsun, okuyorsun. Ama kapattın o telefondan tuvalete gidebilirsin. Evet gidebilirsin. Kur'an-ı Kerim'in hükmü kalmamış içinde. Ama açtın ekranda var. Bir sayfası da olsa onun için giremezsin. Evet fotoğraf töyledir. Onun için bugün de zannetmiyorum. Yani ben bildirim kadarıyla elhamdülillah biz Müslüman Alimler Birliği'nde bizimle 100 tane 150 160 tane alim var dünyanın her yerinden. Bütün alimleri de tanıyoruz dünyada. Hiç kimse fotoğraf bugün de olmaz, haramdır, çekilmez. Ben tanımıyorum yani. Hatta bizim en şiddetli alimlerimizden benim hocam 30 senedir Şeyh Salih el Fozan en şiddetlilerdir. Fotoğrafa kesinlikle caiz görmez. Ama o da şu anda televizyonda, devlet televizyonunda çıkıp fetva veriyor. Fetva programına katılıyor. Soruyorlar cevabı. Eskiden sadece radyoda çıkardı. Şimdi o da televizyonda çıkıyor. Bazen de camide konferans verirken eskiden izin vermezdir. Şimdi izin veriyor. Çeksiler, şeye koysiler. Onun için bazı arkadaşlarımız var işte duymuş Cahiz değil. Bir delil vermişler eline, bir hadis tutturmuşlar eline. Buradan yola çıkıyor. Bütün ümmeti karşısına alıyor. E bu insan cahil durumuna düşer. Onun için cahalet kötü bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahilin ilacını vermiştir. Nedir? cahilene demiştir? Cahilin ilacı, cehaletin ilacı sorudur. Sorsan iş biter. Evet elhamdülillah. Başka soru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hata etmiş midir? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaş soruyor hata etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki hayatı var. Bir nübuvvetten önce 40 sene, bir nübuvvetten sonra 23 sene. 40 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye gelir bu? Peygamberler hatadan masumdular yoksa hata edebilirler. Buraya geliriz. Biz diyoruz ki alimlerimiz diyor ehli şünnet âlimleri İhtilaf etmişler. Peygamberler masumdular. Risaletten önce, risaletten sonra hatalardan. Böyüç hatadan, küçük hatadandır. Ama bazı ufacık, böyle nübüvvetten önce ufak hatalar olabilir. Çok ufak ama fahiş hatalar, kebaerler nübüvvetten önce de imkanı yoktur. Nedir? Yalan nedir? Kebiredir. Bir peygamber ne peygamberlikten önce, ne peygamberlikten sonra ha, yalan olmaz peygamber. Masumdur yalan. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki bir gün çoban. Resulullah çobanıymış. Mekke zenginlerinin koyunlarını yayarmış. Mekke'nin etrafında otlarmış. Bir gün diyor akşam gece oldu koyunlara bekçilik yapıyorum. Bizimle de genzler hep düğünlere gidiyorlar. Geldi Ey Muhammed bizimle diyor. Bir gün geldim, sürünü duruttum. Dedim bakın bu vadide bir evde düğün var. Ben de gideyim bakayım bu düğünde bu gençler ne yapıyorlar. Diyor geldim vadiye şey vadiye indim. Sürümü koydum oraya. Diyor indim. E, düğünde ne var tabii müzik, şarkı, da, kadınlar oynuyor. Diyor indim, oturdum, oturmadım, uyku aldı beni. Yani. Gözümü açtım baktım düğün dağılmış bitmiş. Bu nedir? Allah Teala onu en küçük günahtan bile hesbetmiştir. Neye? En büyük güçe taşıyor onu. En büyük gücün altına gir. O zaman ne olacaktır? Hazırlanacaktır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyevi hata yapmıştır. Evet yapmıştır. Ticaret yapmış, zarar etmiş. Bu hatadır, değil mi? Hatadır. Edebilir. Bütün peygamberler dedi. Nübüvvetten sonra böyle hata yapabilir, evet yapabilir. Nasıl yapar hata? Mesela geldi baktı Medine'de çünkü hurma ağacı var. Hurma bostanları var. Mekkeliler hurma ağacı nedir bilmezler. Görmemişler. Ağac diye bir şey yoktur Mekke'de. Hiçbir şey yoktur. Ne var? Simsiyah dağlar var, kupkuru otlar var, diken ot. Başka bir şey yoktur. E. Hurma ağacı bir gün geldi baktı sahabeler hurma ağacının üzerinde çıkmışlar bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz dedi aşırılıyorlar. Hurma ağacı subhanallah erçek dişisi var. Erçeğinden to tohumunu alırlar toz gibi dişi hurma ağacının üzerine sepintir yaparlar. O ne olur hurma ağacı bar verir. Böyle şey değil hurma ağacını ektim hurma gelsin diye bir şey yoktur. He. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor. Mekkelidir. Dedi ne? Dedi öyle yapıyoruz ya. Dedi ben sen ne dersem bırakın bunu doğanla bu olur yani. Olar da ne yaptılar? İnindiiller aşağıya. Resulullah böyle dedi. O sene hurma yok. Ne oldu ya Resulullah dedi? Resulullah sağa sen niye hurma bu sene azdı? Dedi sen böyle dedim biz de tedvirden bıraktık. Olur mu ya? Dedi siz dünya benden daha iyi bilirsiniz. Bu dünya işidir. Din işi değil. E meçed e, bedir savaşında. Su vardır, bir göl vardır. Oradan suyu içler. Resulullah dedi suyun arkasında durarım. Bir sahabe ansari savaşçıdır biliyor. Ya Resulullah dedi bu vahiy mi? Ha? Yoksa bu görüş mi? Vahiyse amanna ve saddakna semina ve ta'ane bir şey demiyoruz. Ama görüş ise bizim de görüşümüz var. Çünkü bizim uzmanlık alanımızdır. Resulullah dedi görüştür. O zaman dedi ya Resulullah biz suyu arkamıza koyalım. Çünkü düşman gelip susuz susuz savaş yapamaz. Yorgunluk. Biz buradan kazanırız. Su içmesinler. Su bizim elimizde kaz. Niye biz olarak koz verelim? E tamam dedi. Ve hakikaten kazandılar savaşı. O da bir sebebidir. Onun için bu hataları yapabilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne mazumdur? Tebliğde. Zaten bu da önemlidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir küçücük bir şeyi değiştirse nedir ayette? Lâ gâdnâhu eee لَقَطَعْنَا عَنْهُ الْوَت۪يلِ لَأَخَدْنَاهُ بِالْيَم۪ينَ وَقَطَعْنَا عَنْهُ <gülüyor> الْوَت۪يلِ Allah'u alem sağımızdan alıp şah damarını keseriz diyor. Onun için e, alimler diyorlar ki kim derse Muhammed kendisinden Kur'an'ı yazmış diyorlar ki e, bu ayet en delildir ki kendisini yazan kendisini böyle şey yapar mı? Hep kendisini över. E, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne var? şey var yani yap, sen yapsam bile hemen şu damarını alırsın demek ki bu bir mucizedir. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hata tebliğde hiç yapmazlar imkan yoktur. Masumdurlar. O ismat da yer üzerinde peygamberden bitiyor. Peygamberden sonra masum şahıs var mı yoktur. Ne Abu Bakir masumdur, üçüncü adam, ne üçüncü adam Ömer masumdur, ne dördüncü, e, dördüncü adam ee, ümmette Osman, Nebeşinci Adam Ali ve Nesair sahaba radıyallahu anhüm masum deyilir. İsmet alındı Resulullah'tan ama yer üzerinden çekilmedi, kaldı yer üzerinde. Kime verildi? Ümmete verildi. Ümmet hata yapmaz. Ümmet de kim temsil ediyor? Yo Ahmet Mehmet, Allahü Celle'yi bizim dediğimiz gibi kim temsil eder ümmeti? Ha? Alimler, alimler temsil eder. Alimler heyeti toplandı, sağlam alimler bir karar aldılar. O karar uymamız lazım. Çünkü o karar Allah'ın istediği emirdir. Evet. Ve tarihe de bakıyorsan 1400 sene alimlerin hiçbir aldığında hata bir kararı yoktur. Elhamdülillah. Evet. Üçüncü soru. Kabir fitnesi müminin günahlarına kefaret midir? Kabir fitnesi dediğin kabir azabı. Kabir azabı. Tabii, kabir azabı müminin şeyine e, kefarettir. Eğer kabirde azap çekerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilintiriyor. Her insanda kabir, zahdetil kabr, sıkı. Böyle sıkar ki anasından emdiği sütü burnundan getirir. Onun için Sa'd ibn Muad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi kabir şimdi bunu sıktı sıktı sıktı sonra açıldı. Yani her çeşit o kabrın kabrin birinci sorgu an, anda çimelek gelir sorguya çeker. Nekür ve nükür. Gelip sorguya çeker neler? O azabı, o sıkıntını bile çeker. O işte keffarettir. Evet. Bazı Müslümanlar da azap çeker, günahkar musulmandır. O da keffarettir kabirde. Muhumin Evet. Çünkü bilirsiniz günahkar Müslümanlar cehenneme de girseler muvahhidiyseler, sonra çıkarlar cehennemden. Yani şefaatten, yani azabların çekenler, sınırları dolar, limitleri çıkarlar. Yani de meleklerin şefaatinden, akrabalarının vesaire, yani deneyle çıkarlar en son. Her çeş, Allah-u Teala der, her çeş kendi tanıdığını çıkartsın. Her çeş gelip çıkartır, bir sürü de Musulman içeride kalır. Kimseleri yoktur, demek Bolar Olar ne olacak? Allah Teala rahmetiyle hepsini çıkartın. Onun için müminlerin yan, ya, azap çektiği cehennem yok olur. O da cehennemin en hafif tabakasıdır. Ondan sonra ebedi cehennem kafirlerin ebedi cehennemleri kat kat kalır. Evet. Bir de cehennemden müminler çıkarırsan bir suya var cireller, o sudan çıkarlar temizlenirler. Ama yüzlerinde izi kalır cehennem. Yani cennette yürürken bilirlersen cehennemden çıkansın. E bu da Allah'ın adaletidir yani. Yani bir dene hesapsız cennete girmiş demek ki dünyada büyük adamıymış. E sen dünyada yaptım, çarıma kaldı yani o eriyacaksın. Fatura her yerde dünyada ödendiği gibi ahirette de ödenir. Onun için biz acıyoruz. Kendimize ve bütün Müslümanlara ilk seferden cennete girme olur. Bir de bizim nerede takatimiz var o cehennemde o azabı çekelim. Şimdi böyle diyoruz. O cehennemin vasfını, dersini yapsak aman Allah inan Rasulullah Resulullah şimdi anlıyoruz. Niye dedi? Resulullah dedi ben bildiğimi siz bilseniz yatakta hanımlarınızdan uyumazsınız. Şimdi insanoğlunun en lezzet meselesi nedir? Kendi sevdiği hanımla yatakta yatsın. Onu bile yapamazsınız diyor. Neden? Vahametten. Sizi ne bekliyor? Çok acı bir şey. Cehenneme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi gördüğü için ne olduğunu hakkıyla biliyor. Onun için en abidlerin neyidir? Efendisiydir Resulullah. Evet. Dördüncü soru. Cemaat namazını bırakmak için şer'i özürler nelerdir? Mesela havanın şiddetli soğuk olması cemaat için mazeret midir? Evet, cemaat namazını bırakmak için şer'i özürler. Tamam, bu güzel sorudur. Allah razı olsun. Ee, keşke her çeşit böyle ince e, şey yapsın, düşünsün. Çünkü bizim Türkiye'de cemaat namazı yani gitsen eyvallah, gitmesen de bir şey tercih etmemişsin. Halbuki öyle değil. Ehli sünnete göre bak dört mezhepte de bile araştırsak bütün alimler şiddetle cemaat namazını şart görmüş. Ferz görmüş. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. isterdim ki diyor bir taneyi getireyim namaz kıldırsın benim yerime gidip bakayım kim gelmemiş namaza evini başına yıkıp vayakım. Ama diyor çoluk çocuk var onlar beni ne yapıyor? Durutuyor. Ve çor ama geliyor ya Resulullah. Benle caminin arasında vadi var. O vadide de canavarlar var. Yırtıcı hayvanlar var. Saldırıyorlar bana. Sabah namazına gelemiyorum. Yatsıydan sabah. Ruhsat var mı? E öyleyse var diyor. Gidiyor. Bir de diyor gel gel. Evet ya Resulullah. Diyor, du, azanı duyur musun? bilen azanını. Evet diyor O zaman diyor gelmen lazım. Azanı duyursun. Demek ki gelmen lazım. Cemaat namazı o kadar önemli bir namazdır. Onun için cemaat namazı hayatımızdan olmasa olmazdır. Nasıl sürüden kalksan yalnız kalsan cemaat namazına gitmesen sürüden yalnız kalmışsın. Sürüden yalnız kaldın ne olursun? Sen harzlar gider. İşin bitti senin. Evet. Şimdi cemaat namazında özürler nedir? Yağmur. Şiddetli oldu evet. Cemaat namazı kılınmaz. Şey olmaz. Yani gidin Yağmur yağdı, kar yağdı, hava şartları çok kötüdür. Gitsen sana zerar verir, olur. Hatta yağmur yağdığında yağmur yağdı, şiddetli yağmur bu bir Allah'tan izindir. Bu, bu zaten işlemiyor bizim e, Türkiye'de ama e, bazı ülkelerde yapıyorlar bunu sünneti ihya eden. Ne yaparsın? Bu kitaplarımızda da var yani. Bu bir dinimizdendir. E, i̇mam e, cem Mesela akşam namazında yağmur yağıyor. yasıyla da giderler eve. Allah dini kolay dindir. Neden? Yağmurludur. Bir de gelmezler yasıya. cemi burada da oluyor. Anlatabildim mi? Çin namazı cemi ediyorlar. Yen yani önleyden Çin değil. Ne olsun? Muminler üzerine kıffet. Yağmur bir meşakkattır. Kar bir meşakkattır. Şedid fırtına. İnsana bir meşakkat verirse ne olur? Bu mazirettir. Yen yani de hastalık mazirettir. Hastasın. Mazirettir. Yani de çarşıdasın, çok işin oldu, sen namaza yetişemedin, bu bir mazerettir. Ama o değil ki, sen çarşıya gidersen namaz zamanını hesap etmiyorsun. Ha okunduysa, ya Allah ben çarşıdayım, bu da mazerettir. Değil, sen çarşıyı, hayatını namazın sistemine göre kuracaksın. Asıl mümin budur. Hayatını namazın sistemine göre kuracaktır. O olur. Meselen bir tane camiye gitmek istemiyor. Kalkıp samırsak, soğan yiyor. Diyor bu mazirettir benim için. Samırsak, soğan yedim. Evet mazirettir. Ama orada maziret yağmur gibi değil. Hazarlamadır. Alimler diyorlar. Soğan, samırsak yiyen bizim camimize gelmesin diyor Resulullah. Yani hazarlıyor onu. Bir de ne var üçüncü? Pırasa. Soğan ve samırsak bir de pırasa. Yo, pırasa. O da soğan gibi. Soğan, soğan gibi aynı, aynı aileler gibi. Aynı, pırasa. Bu üçünü yan, bizim camimize yaklaşmasın Resulullah sahabem. Burada ruhsat değil. Bu cezadır Yani cid, koku gidene kadar. Tabi samırsak öyle bir pis ki, şey ki 24 saat kanda kalır, Nefes alıp veriyorsun geliyor. Onun ki Hz. Ömer dedi bu bu hebis şeyi e, soğanla samırsak pırasını Ataşta yakarak iyi Öldürün şeyini yani. E ama bugün de maalesef bütün Müslümanlar camide e, aziyet veriyorlar. Halki hiç kimsenin hakkı yoktur. Yanındaki Müslümanın konsantrasını bozacaksın. O gelmiş imanı Allah'tan bir ilişki kuruyor, camidir, ibadet ediyor. O müminin sen yen ter kokunla, yen corap kokunla, yen nefes kokunla he, onun şeyini bozmak hakkın yoktur. Bile o bitmiyor. Orada melekler var. Meleklerin de şeyini bozuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi, melekler insanlar neden aziyet çekiyorsa melekler de aynı şeyden aziyet çekiyor. Evet. Şey buldum, hocam, soğuk olmasın, şiddetli soğuk Eğer şiddetli soğuk ise bilfiil, o soğuk hastalığa yol açan soğuk ise, sen hastasın, orta hastasın, o gitsen seni darba uğrar, Evet, cemaate gide, gitmemem Evet. Yani tabi cemaat namazı vacip değil diyen alimler var. Var ama delilleri sayıları çok azdır. Evet delilleri sayıları çok azdır. Vacip diyen cumhurun kavludur inşallah. Evet. Beşinci soru. Kıyamet günü kula sorulacak sorular nelerdir? Nasıl? Kıyamet günü? Kıyamet günü kula sorulacak sorular nelerdir? Kıyamet günü kula sorulacak sorular. Yani sorulacak soru şulardır. Yok kolaydır. Kolaydır. Anlatayım nelerdir. Bu nedir ya? Kula sorulacak sorular bu ayette açıklıyor. Ve men ya'mel mithkali zerretin hayran yara. Ve men ya'mel mithkali zerretin şerran yara. Bir miskali zerre. Her işledin, karşılığını görürsün. Şer istedin, karşılığını görürsün. Hepsi bir miskal zerre de sorulacak. Ademze'ye her şey sorulacak senden. Onun için, o gün için ne yapacağız? Bu soruya cevap hazırlayacağız. Bu soruyu neden, neyi sorarlar bilmek önemli değil. Ne cevabı hazırlayacağız o önemlidir. O zaman Allah'ın emirlerine uy, yasakların önünde dur, hiç korkmadan git sen dilin tutulsa bile orada dilin bilbil gibi öter. Elin bile senin için şahitlik eder. Evet. Kur'an şefi olur. Kur'an, Kur'an. Kur'an-ı Kerim yarabbi. ya Rabbi ben şahidim bu beni çok okudu. Oruç diğer ben şefi olur. Kur'an'la oruç ibadettir. Şefaat diler allah Teala yanında. Gelir diğer ya Rabbi ben şahidim bu senin için oruç tuttu. Evet. Bir şey soracağım. Evet, bu da güzel soru. Mikrofonlar bugün de fazla gidiyor, ama bugün de Allah Teala da kolaylık vermiş. Mikrofonlar yeni icattır, sesi uzak yere götürüyor, ama bir yeni icat da var, mesafeyi kısaltıyor. O da arabadır. Anladın bildin mi? Yani eğer musaydi ise geldi, araban yokysa, cami çok uzakysa, zamanın yokysa o aynı meseledir. Ama her şeyin şeyine göre bir şey hazırlanmıştır. He, her yer camiye. Öyle bir yani zannetmiyorum. Yani her ülkede sık sık camiler var. Yani camiye giden camisini bulur elhamdülillah. Ama yoksa da tabi uzak ise o. O uzak olan adam çok uzaktır. Meşakkatten gidiyor. O en azından alimler diyorlar bir vakit cemaatten kılması lazım. Zamanından uykusundan fire vermesi lazım. Yani ben bir semtte oturuyorum. Var böyle semtler, yeni semtler. derin camiyi yarım saat yürüyerek gitmektir. Arabam da yoktur. Bir sefer Allah rızası için o yapacağım. Bir de onun ne kadar acı var bilir misin? Ev önce beş vakit sene yazılır eğer niyetin var ise. İçi camiye ne kadar fazla adım atsan o kadar acın var. Sen en bol ecra alıyorsun. Arabayla gittiğinde hocam o adım yerine bir şey geçer. E tabi geçer inşallah. Ee, evde annemiz, baba, bacımız, eşimiz bayanlar yani. Ders videolarını izliyorlar. Abdullah hocamızın veya diğer hocalarımızın görüntülerine bakmaları caizdir. İnşallah bir mahsuru yoktur. Çünkü bu alan fitne alanı değil. Bir mahsuru yoktur. Yani bu ders meselesinde bir mahsuru yoktur. Ama mahsur nerededir? Skype'de vesaire bu türlü şeylerde görüntülü konuşmak hatta sesli konuşmak mahsurdur. Ama bir tane her çeşin Dersini dinleyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vaaz verirdi. Sahaba kadınlar dinlerdir. Ondan sonra bir iş bir güne kadar böyle gelmiştir. Çi camide gelip oturur. Çi televizyondan bakar. Bir mahsul yoktur inşallah. İlmi öğrenmek için bir mahsul yoktur. Keşke kelimesini kullanmanın hükmü nedir? Keşke şeytanlandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor keşke kullanmayın. Çünkü şeytanlandır. Lev mineş şeytan. Keşke böyle olsaydı. Çünkü ne diyeceksin? Kader Allah'ıma maşaa Her şeyi Allah takdir etmiş. Yani o keşke ne yapar seni? bırakır eski şeylen yeni tedbir elden bırakır. Bir de kadere karşıdır. Bu kaderde var. Onun için keşke demeyeceksin. Bir iş oldu ne diyeceksin? Kader Allah'ıma maşaa Allah takdir ettiği gibi oldu. Ben sebep olsam ona ama Allah takdir etmiş bunu. O zaman bitti bu iş. Keşke caiz değil. Şeytandandır yani. Keşke desen yani sen şeytanı büyütüyorsun. Hiç ister misin düşmanın büyüsün? İstemez misin? Evet düşmanın büyüdükçe sen küçülürsün. Düşmanın küçüldükçe sen büyülürsün. O zaman keşke deme hatta büyülersin. Nerede büyürsün? İnsanlar yanında ve Allah indi. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nur mudur. Yani soruda nur mudur insan mıdır diyor. Yani. Peygamber hayi selam Allah Teala diyor ki, çafirler müşrikler dediler o pele peygamber mi olur? He? biz zannettik sen meleksin. O dur ben melek değilim ben Allah'ın kuluyum ayette geçtigi gibi. Dedi male hadi resulü ya kul tağma yemşifli Bu nasıl nasıl bir peygamberdir bizim gibi yemek yiyor pazarda dolaşıp alışveriş ediyor. E peygamber nedir? Peygamber Adam aleyhisselam nür değildir. Adem aleyhisselam Allah Teala ile yaratmış, çamurdan yaratmış, sonra insan olmuştur. Kıyamata kadar da bu böyle gider. Kim nürdendir? Ehli sünnet inancına göre melekler. Melekleri Allah Teala nürden yaratmış. Apaçuk hadis var, ayet var. Cinleri de taştan yaratmış, insanı da çamurdan yaratmış. Sonra olmuş? Böyle beden olmuştur. Onun için Resulullah Aleyhisselam kimin torunudur? Hazreti İbrahim'in. Hazreti İbrahim de Hazreti Nuh'in, Hazreti Nuh de Hazreti Adem'in. Hazreti Adem de Adem'dir. Adı üzerinde biz de onun oğullarıyız. Resulullah Sellem nür değil. Resulullah s.a.v. et kemiktir ama nedir? Seçkin kuldur. Getirdiği Risale nürdür. Yol göstericidir, ışıktır. Bir hadis var tabi arkadaş ona belki şey yapıyor, Cabir hadisi, Cabir'den rivayet olan. E, cabir'e diyor, ey Cabir Resulullah diyor, ilk önce Allah senin peygamberin nürünü yarattı. Ondan da insanları yarattı. Bu hadis bütün alimler icma'en ille cahiller hariç, bütün alimler ümmette, bütün taifelerde icma'en bu hadis uyduruktur aslı yoktur. Resulullah dilinden zındıklar demiş bunu. Dinimizi bozmak için. Yoksa bir de hadisin tamamında diyor ki bu yeri göcü ben Muhammed içi yarattı. Allah Teala Cuvay demiş. Bu da uyduruktur. Bunda zındıklar dinimize sokmuş. Halbuki ayette diyor ki ben insanı insi ve cinni yarattım bana ibadet etsin. demiyor Muhammed içi. Bir hadiste zayıf var. Şey mevzu var. Hazret Adem eee günah işledikten sonra cennette Allah Teala'ya yalvarıyor. Ya Rabbi Muhammed hatri için beni affet. Allah Teala diyor: Haşa vekef. Sen ki Allah Teala bilmiyor. Nereden bildin Muhammed? Muhammed isen ey Adem ben hele onu yaratmamıştım. E gördüm yazmışsın arşta la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu da uyduruktur. Bunun da aslı yok. Evet oradan almışlar ama aslı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuldur. Bak bir de biz şahadette ne diyoruz? Eşhedü anne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Hristiyanlar gibi olmayarım. Hristiyanlar İse ne dediler? Allah'ın oğludur. Sakın ha ben kuluyum ve elçisiyim. Fark buradadır. Elçisiyim. Kulu vurgulur. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girerken Tazim. Kalktılar ayağına bütün sahaba böyle durdular. Tazim salam diyorlar ya. Hristiyanlar bunu yaparmışlar. Yani kafirler. Ne dedi? Oturun dedi Resulullah. Ben girerken ayağa kalkmayın dedi. Beni Meryem oğlu İsa gibi ilahlaştırmayın dedi. Ben Allah'ın kuluyum ve elçisiyim. Benim anam ben o çocukun... Bak burada bak çok önemlidir. Ben o kadının çocuğuyum. Meçede kuru eti suyunu yenen kadın, yani çok basit fakir bir kadın. Neye yapıyorum? Ben kadın oluyorum. Ben insan oluyorum. Evet. yoktur. Bunda aslı yoktur. Yani Hazreti Ayşe e, ineğini kaybetmiş. Resulullah Cireçen'in ışık olmuş, bulmuş. Öyle bir hadis ben bilmiyorum. Yoktur. Allah-u Yani olsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Geldi onuyden bir aydınlık geldi. Meleklerindir. Allah'ın Teala'nın bir tecellisi olabilir bu. Bu bir mucize de olabilir. Keramettir. Ama on yüre delalet değil. Bak sahabelerde var. Mesela sahabeler diyorlar ki bir gün gece Resulullah'ın meclisindeydik bir görevindeydi. Resulullah için geç kalmışlar. Bir başka mahallede Resulullah'ın eskiden Medine küçükymüş, etrafında oturmuşlar. Onlar da mahalleler uzunymuş. Diyor ki ki sahabe Ansari, şu anda isimlerini unuttum. Diyor ki birinin ellerinde şey varmış, ataş varmış. Ayrılmaları lazım. E bir mirasçıları var. Ne yapsınlar? O demiş kardeşine sen git. O birisi gitmiş. Ataşlı diyor ben gittikten sonra baktım adamla ataş gidiyor. O bir sahabenin. Ta evine kadar elinde ata eline ataş olmuş. Elindeki asa yanmış. Froson gibi bizim bu şey ne diyorlar? Froson ışıklar var bambaş. Böyle bambaş olmuş, Ögünü görmüş. Evine sağ bu delalet değil o sahabe nürden yaratılmış. Bu çaramattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çaramatı göstermiş. Resulullah çaramatların imamıdır. Mucize var onda ya yok çaramat. Çaramattan daha büyücü. Çaramat mucizenin küçüğüdür. O çaramatı Resulullah uyan evliyaullahlar gösterir. Mucizeyi sadece peygamberler gösterir. Evet. bizim hak yolunda olan İnsanlara Vahabi diyorlar, bu insanlarla nasıl konuşmamız lazım? Yani bu insanlardan nasıl konuşma Kimse bize Vahabi dese nasıl konuşmamız lazım? Sakın savunmaya geçmeyin arkadaşlar. Savunmaya geçsen yani sen Vahabisin. Özellikle Türkiye'de ve İslam aleminde yani Cumhuriyetlerde orta bu yanlarda Asya tarafında Vahabi dedin mezhepsiz zındık demektir. Öyle İngilizler bunu öyle şey yapmışlar. empozetmişler. Empoze etmişler. Yani dinsiz derim ben komüniz derim sana şefkat gözle bakarlar. Diyerler gel seni davet edeyim. Ama e, Vahabi desen o bu zındıktır. çafirdir, Sahaba düşmanıdır. Anlatabildim mi? Onun için Vahabi dedilerse biz Vahabi değiliz. Niye, Niye? dediler Vahabi? Ben Vahabi değilim. Bak Resulullah sallallahu aleyhi sellem ne dediler? Muzemmem. Kötülenmiş, zem olunmuş. Hakıllar oturuyorlar muzemmemiş, küfür ediyorlar Mecdede. Resulullah diyor Subhanallah muzemmemi küfür Benim adım Muhammed'dir, muzemmeme gidiyor hepsi. Anlatabildim mi? E, hiç demediler Muhammed cahildir, Muhammed sahildir. Hep müzemmeme çifrediyorlar. Allah kurumuş onu. E, benim adım Muhammed'tir. E, bizim adımız Vahabi değil. Biz ehli Sünnet'iz. Bırak Vahabileri Bizim Bize ne Vahabiler'de? Biz Vahabi miyiz? Değiliz. Biz Ehl-i Sünnet'iz. Bizim imamlarımız dört imamdır. Biz bize Vahabi diyenlerden daha dört imamcıyız. Onlar dört imama emelde ittiba ediyorlar. Biz hem amelde hem itikatte. Yani biz sonuna kadar, şeyine kadar değil sonuna kadar imam, imamlara tabiiz. E bu nedir? Ha? O zaman niye kızalım? Bırak desler Vahabi. Hiç savunmaya geçmeyin. Eğer dört imama ittiba Vahabilik ise evet o, o zaman biz Vahabiyiz. Ama değilse biz vaabi değiliz. Ha Muhammed İbni Abdül Vahaba saldırılar saldırıslar. İbni Teymiye saldırılar saldırıslar. Biz onları savunmak zorunda değiliz. Çünkü savunmamız Kendimizi kaybetmek ise bırak savunsunlar. Biz hakkı savunmak zorundayız. Biz deriz hak budur. Dört imamın yolu budur. Onun için Vahabilik bir yerde dediler anlatma. Anlatma da Vahabiler nedir? Her çeşmin şey anlamaz. İşte İngilizler bu kuttayı kurmuşlar, bu planı kurmuşlar. İnsanları savutmuşlar, müminlerin arasında tefrika yürütmüşler. İşte Vahabilik filan bilmem ne. anlatabilirim mi? Bunu hiç söylemedi. Hiç söylemedi Evetsele Vahabiler kötüyse kötü. Menen kötü. ne? Gel sen Vahabiler. Sen onu. Bir gün bir arkadaşımız bizim bir hoca arkadaşımız var bizim. Akranımızdır. Hindistan'da bu davate gitmiştir. Davatçıdır. Hindistan'a gidip ders davat ediyor. Diyor gittim. Baktım bir hoca medrese odası yüzlerce talebesi var. Arapça medresesi var. Alim yetiştiriyor. Yaşlı bir adam. 75-80 yaşında hoca. Ama behirdir ilimde yani Arapça'da e, fıkıhta. Diyor beni gördü işte aynen böyle dedi. Siz Vuhabiler zındıksınız siz Vuhabiler. He dedim doğru diyorsun. Biz Vuhabi değilim ama Vuhabiler öyledir. Şöyle İb Muhammed İbn Abdül Vuhab zındıkın teci ilan etti diyor. Ben de dedim doğru diyorsun. Kalktım ona kitab Tevhid. Muhammed İbn Abdül yazdığı kitab Tevhid'i kapağını kuparttım diyor. İsminiz Kıftım birinci yaprağı. Dedim al bu kitabı oku. Biz bu dine davet ediyoruz. Verdim ona. Çi gün sonra geldim ona. Oo diyor bu kitap nedir? Ne mübarek kitaptır. Hep ayet, hadis ne güzeldir. Tam İslam dini budur. İşte sen bu insan sen bizdensin filan. Evet ben sizdenim demiş. Bu kitaptan demiş çok istiyorum. Bu kitabı ders kitabı yapacağım. Tamam demiş. Yatırırım sana. Okutmuş o kitabı. Ondan sonra demiş Hocam demiş bu kitap kimin bilir misin? Demiş bu Muhammed İbni Abdülvahab'ın kitabı. Onun için her duyduğun doğru değil. Demiş imkanı yoktur. Demiş ben sana getireyim adı üzerinde. Gitmiş getirmiş başka zaman kitap. Muhammed Adı İbni Abdülvahab getirmiş. O demiş biz yanlış anlamışız. Tam 18 sene önce bu hadisi olmuş. Evet. Onun için şeye gelmeyelim. Biz, biz dinimizi savunuyoruz. Biz mükellef değiliz hiçbir kimseyi savunmakla. Eğer savunmak bize kaybettirirse savunmayın. Biz dinimizi savunuyoruz. Evet. Bir erkeğin yabancı namahirem bir kadınla tokalaşmasının hükmü nedir? Bu caiz değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dur ben kadınla tokalaşmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, bütün siyerine baksan hiçbir kadınla tokalaşmamış. Beyat Kadınlar hepsi gelmiş Resulullah'a beyat vermiş, sadece sözlü beyat almış ama erkeklerle tokalaşmıştır. Kadınla tokalaşmak kesinlikle hiçbir surette cevaz yoktur. Velo ki iştihad ettim, zor durumda kaldım, caiz değil. Ha zor durumda kaldın, evet hata yaptım diyeceksin orada. Bir haram işledim, tevbe edeceksin. Ama bu değil ki zor durumda caizdir, hiç imkan yoktur. Evet. Tamam, o zaman gece oldu. Bir tane de orada şeylik yapıyor. Evet. Ha? Ha? Ya Subhanallah, bu geçen gün aynı soruyu da sordular. Eyup şeyde, Hazret Musa katletti ya. O da şey de sordu. Geçen gün derste de sordular bunu. Şimdi orada ne dedik biz? Dedik Hz. Musa orada aslında da katletmek niyeti yok idir. Bir mazlumu kurmak O zalimden. O zalim Fır'an'ın adamıdır. Mazlum kimdir? Musa'nın cemaatinden mazlumdur. Ne yaptı? Onu böyle itledi, yen vurdu ona. Durutsun onu, o öldü. Ama öldüğünde ne dedi? Dedi vallahi bu ameli şeytandır. Dedi. İkrar etti. Anlatabildim mi? Yani bilerek öldürmedi. Onun için bu bu türlü hata olabilir ama bilerek değil O hatayı işleme kastetmemiştir. Bu da tabi bir ibrettir. Allah-u Teala bir sınav yokurmuş. Hazreti Musa oradan kaçsın, gitsin on sene şu aybin yanında yetişsin. Değil mi? Bu bir şeydir. Sebeptir yani. Bizim için de bir derstir. Evet. Evet o kadar. Bir da soru var mı? Türkiye'nin ekranları karşısında o, ki, var, dedi. O, e, he, evet bu e, maalesef arkadaş çünkü ki giderken bizim bazı Türkler bazı gruplar var maalesef e, namazı iade ediyorlar. Hakikaten bu e, cahillerin ta zirvetidir. Çünkü rafiziler ki adları üzerinde rafizi Ha? Onlar bile metçe imamların arkasında diyorlar zarurettandır iade etmeler. Sen ne esas ile ibadet? Yani bunlar çok cahildiler. Bu cahillere şefkat gözüyle bakmamız lazım. Onların alimleri, ilimleri olmadığı için bunlara ne diyorlar? İşte laftan, ağızdan, kulaktan diyorlar. Onlar da halkta zayıftır, fakirdir, fukaradır. Bilmiyorlar. Dinlerini seviyorlar. Zannediyorlar Allah'a yakın düşüyorlar ama halbuki Allah'a uzak düşüyorlar. Bu amelde. Mekçe gibi bir yerde bir namaz kaç bin namazdır? Yüz bin. Yüz bin namazın ecrinden mahrum ediyor bunları bu cahiller. Bu fatuayla. Medine'de beş yüz namaz. Bin namaz. Beytil Mehdiste beş yüz. E ne oluyor? Mahrum ediliyorlar. Bu tam cahilliktir. Bunu e, hiçbir alim, ilmin kokusunu alan yiyen de bir tutam aklı olan bu fatvayı vermez. Evet. Çünkü namaz kılmak arkadaşlar illa çafir çafirin namaz kılmaz. Masiyet ehlinin kılınır, facirin kılınır. Hele özellikle zorrette çeşinlikle. Hatta ehl-i sünnette bu bir itikattır. Halife facir olsa, fasık olsa onun arkasıyla beş vakit beyram ve cihad olunur. Evet. Hac'de. Şimdi he, e, eskiden e, bu kadar kalabalık değildir. Yani bu kadar müşkület de olmuyordu. Şimdi Peygamber Efendimiz zamanı değil, e, bizim dedelerimiz zamanı, babalarımız zamanı. Biz çocuktu, Hac'e giderdiler. Bu kadar kalabalık olmazdır. Anlatabildim mi? E, ama yok türbele bir şey. O zaman da yok uydur yani. Kadın erçek bir yerde ederler ama böyle sıkışıklık yok uydur. Erçek hanım tavaf ederdi. Ondan dolayı Hazret Ayşe validemiz radıyallahu anha diyor ki Resulullah da tavaf ederdi. Edeten tavafta yüzüm açık idi. Bir çek gelseydi kapatırdım. O kadar tenhaymış yani o zaman. Yende yani geceymiş. Yakına geldiğinde kapatırmış. Onun için ayrı tavaf e, o zaman yokmuş. Bugün şarttır ayrı tavaf olması çünkü kalabalık oldu. Onun için araştırıyorlar. Yapsılar ama işte bir tane çok samimi olmasa da bu işi düşünmez. İşi her şey Allah rızası için düşünen yapması lazım. İnşallah Allah e, Suud e, yöneticilere e, hidayet verir bu konuda. Bu planı ön plana sokalar. Var bela orada. Şimdi onlar bir şey kurmuşlar. su hükmatı. Bir e, heyet kurmuş. O heyetin görevi Mekke'yi e, şey yapsın. E, Tatvirt ne demektir? yenilesin, genişletsin, yani uygun hale getirsin, insanları kaplasın zor. Çok güzel şeyler de yapıyorlar. Ama bizim arkadaşlar da var onların içinde mühendis olarak, alim olarak, tarihçilerinde. Olar da bu onayları vermişler. İkinci kat yapacaklar orada sadece kadınlar yapsın. İnşallah öyle de olur. Allah'ın izniyle. Tabi bizim halk da çok cahildir orada. Kadınlar özellikle hiç riayet etmiyorlar. Bazen erçeğin önünde sücde yapıyorlar vesaire. Allah bizi affetsin. Resulullah'ın hadisi de tecelli diyor. Az mı? Azı o zaman ya Resulallah. Bütün ümmet üzerinize toplanın dediğinde. Ne diyor? Hayır, çoksunuz. sel gibisiniz am. Selin getirdiği malzemeler hiçbir şeye yaramaz. Selin getirdiği su da bir şeye yaramaz. Yeri de faydası olmaz. Akıp cider hem de yıkıp cider. Ama yağmur kalıcıdır. Evet. Şimdi hacde elden üst şerttir açılması lazım. Ama e, pe, burada peçeyden himar fark ediyor. Peçe üzüne böyle bağlayarak olur. Bu caiz değil. Ama himar üstünden bir şey tül gibi bir şey atar. Üzüne yani üzerine böyle uzak duracak böyle. Kapatır. kapatır. Üzüne değse de bir şey olmaz ama böyle sallasın yani böyle. Elleri olmaz eldivan girsin. Ama ellerini içeri alır. Abasının içerisine alır. Bir mahsul yoktur. Bir Müslüman kadınlar böyle yapıyorlar. Bugün. Zaten bir günde öyle yapılmasa kadın yapamaz yani. Evet. Son bir soru var mı? Tamam son Şu bir soru var Don var yazdım. Tamam Tamam. Çünkü önemli bir soru var da. Gusül esnasında meni gelirse gusüle yeniden başlanır mı? Yani gusül alırken ortada gelirler. Yani gusul asnasında meni gelirse yeniden gusula başlayır. Evet bu sualın bir ciddi tarafı var, bir despri de tarafı var. allah Alem. Ciddi tarafı şöyledir. İnsan husul e, aldığı arada kal kalıntı olan meniler çıkabilir. Evet. Onun için husulun bir şertinden nedir? Önce avrat, galiz e, kaba avratı e, insan ne yapma? Organlarını temizlemesi lazım. Ondan sonra gusül abdesi alır. Yakandığın da çıksa o zaman olmaz. Bir daha alacaksın. Yani tam temizleyeceksin, bitecek. O kal kalan meniler kalmaması lazım. Ondan sonra gusül abdesi alacaksın. de espri tarafı bu adam ne yapıyor yani gusül asnasında onu ona soracağız, ona göre cevap vereceğiz. Evet. Evet, velhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala seyyidin merselin